Kardeşlerim, muazzez müminler, Kainatta Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet eden namütenahi ayetler var, tekvini ayetler var. Hepsi bizi O'nun varlığına, O'nun birliğine götürüyor. Peygamberler insanların karşısına çıkınca önce kainatın ayetlerinden bahsettiler. Firavun'a Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşiyle beraber gidince Firavun kâle femen kumaya ya Musa Söyle bakalım ey Musa Rabbin kimmiş anlat Yeryüzünde benden başka ilah Benden başka kanun koyan var mı? Konuş bakalım Musa Kâle rabbunellezî ata, kulle şeyin halkehu thumme hedâ Benim Rabbim Ata kulla şeyin, xalqa, thumma heda. Her şeye şeklini, suretini veren, ineği inek gibi, koyunu koyun gibi, kuşu kanatlarıyla kuş gibi yaratan, balığa denizde yüzme kabiliyetini veren, Ata kulla şeyin, xalqa, thumma heda. Sonra yarattığı bütün uzuvlara, bütün mahlukata, hayatı nasıl devam ettirecek? Vazifesini nasıl ifa edecek ona dair esasları verendir. Kulağı duymak için yarattı. Hazreti Adem'den beri bütün kulaklar duyar. Gözü görmek için yarattı. Bütün gözler Hz. Adem'den beri görür. Yani bunlar arasında bir karışma, bir ihtilat yok. Sizin yaptığınız aletler bozulur. Fakat Hazreti Adem'den bu tarafa hiçbir dil duymadı. Hiçbir göz koku almadı kardeşlerim. Cenab-ı Hak niçin, nasıl yarattıysa, uzuvlar kendi seyrine o şekilde devam ediyorlar. Firavun kâle fema bâlul kurûnil Peki o zaman, senin Allah'ını, senin Rabbini, bizden önce yaşayanlar inanmadılar, onu kabul etmediler, onların hali nasıl olur ey Musa diye sorunca, elmuha ay da Rabbi fi kitap la yazılu Rabbi ysa Onlar Rabbimin katındaki bir kitapta Bilmediğim şeylerin cevabını veremem fakat şunu unutma la yazılu Rabbi yanısa asla benim Allah'ım unutmaz Benim Allah'ım hata yapmaz Kainata koyduğu kurallar kanunlar var ettiği ilk günden beri aynı mecrada, aynı vadide devam eder gider. Tekvin ayetlerden bahsediyor, sonra Cenab-ı Hakk'ın talimatlarını anlatacak. Yani sen de ey firavun, benim gibi bir adamsın, benim gibi bir insan. Ayakların var, ellerin var, bütün organların, uzuvların, Cenab-ı Hakk'ın, kainatın sahibinin koyduğu kanunlara göre hareket edecek. Verdiği müddet süre bitince sen de dünyadan ayrılacak, gideceksin. Çürüyecek toprağa karışacaksın ey Firavun. Talimatlarını anlatıyor sonra. Yani bize de diyor ki kardeşlerim, siz böyle bir Allah'a iman ettiniz. Eğer O'nun yeryüzüne koyduğu kanunlarda bir sapma, bir İnhitâd, bir bozulma, bir dağılma yoksa onun sizin hayatınızı tayin etmek, düzetmek için indirdiği Kur'an'ın ayetleri Allah'ın talimatlarında da eksik olmaz, problem olmaz, nakısa olmaz nasıl kainatta bir ahenk varsa Allah'ın ayetleri, tenzili ayetleri de öyle Evini, cemiyetini, dükkanını, hayatını da Allah'ın ayetlerine göre düzenle. Ona itimad et. Çocuğun nasıl okuyacak? Dükkanını nasıl ayarlayacaksın? Neden faizden uzak duracaksın? Allah'a teslim ol. Güneş gibi sisteminde bozulma olmasın. Ay gibi, yıldızlar gibi, hep onun koyduğu kanunlarla bunlar, kendi yörüngelerinde deveran ediyorlar. Hayatta kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar var. vücudumuzda var, yaratılışımız da var. Onlardan bir tanesini tahlil edelim. Dünyaya gelirken bize utanmayı edebi yerleştirdi o halde gönderdi. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش آب يردو. البسيه كيافتي، örtünmeyi ben indirdim semadan. Hazreti Adem Havva, o yasak ağacı yiyince, فَلَمَّذَا قَالَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوَآتُهُمَا فَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Hemen koştular min varak ilcene, cennetin yapraklarını aldılar. Üzerleri açılınca utandılar, haya ettiler birbirlerinden. Avret yerlerini o yapraklarla kapattılar. Çünkü Cenab-ı Hak insan ruhuna örtünmeyi koydu. Elbiseyi de indiriyorum, bununla örtünün. Allah'ın kanunudur, hayvanlar gibi yaşamayın. Kadınların örtünme, erkeklerin örtünme şekli var dedi. Ya beni âdeme hudû zînetekum inde kulli mescid. Mescide gelirken, ''Üzerinize kıyafetleri alın, Rabbinizin, Mevlanızın huzuruna böyle çıkın. Avretlerinizi açmayın. Avret kardeşlerim, ayıp demek, kusur demek, noksanlık demek iki türlü avret olur.'' Bir namazdaki avretiniz var, bir de insanın insanla olan avreti var. Erkeğin erkekle olan avreti var. Yani namaza geliyorsanız üzerinizde iki parça elbise olacak. Yani şu giydiğiniz gibi bu elbiselerle çıkacaksınız. Fakat giydiğiniz pantolonlar eğer üzerinize yapışıyorsa, oturduğunuz zaman avret yeriniz görünüyorsa, bir Arkadaşınızın karşınızda oturup size bakması haram. Arkanızdan yürürken bakması haram. Oturduğunuzda avret yeriniz belli oluyorsa bakması haram. Yani ey Müslüman ben senin ruhuna utanmayı avreti hayayı koydum sokağa çıkarken. Hayasızlığı yayma topluma edebinle çık. Çocuğun var. Başka kadınlar. Otobüs duraklarında oturacaksınız Belki umuma açık yerlerde oturacaksınız Orada insanların kadınları kızları geçecek Avret yerlerinizi izhar etmeyin göstermeyin İnsan hayvandan farklı yaşa Allah sana medeniyeti öğretti Eğer o medeniyeti olmasaydı Allah peygamberlerini göndermeseydi Hayvanlardan insanoğlunun zerre kadar Farkı olmayacaktı kardeşlerim bütün mezheplere, bütün imamlara göre erkeğin avreti göbeğinden diz kapağına kadar. Kimi göbeği dahil eder, kimi dahil etmez. Ama neticede en azı, en asgarisi bu kadar olacak. Yani buna göre siz futbol maçlarında kısa donlarıyla çıkıp da bacaklarını gösteren erkeklere bakmanız haram ey Müslümanlar! Peygamberiniz Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki Er-rukbetu minel avra Gözlerinizi lekelemeyin, kirletmeyin, harama sokmayın, ateşe sokmayın. Diz kapakları avret. O ekranlarda kısa donlarla çıkıp bacaklarını gösteren adamlara bakmayın. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın talimatı. Hayatı Kur'an'a uyduracak, hayatı Resulullah'a uyduracak, hayat eğer Resulullah'a hayata uy, Kur'an'a hakime hayata uy, ben bu ekranlarda bu kısa donlarla dolaşan adamları istemek istiyorum dersen, bu İslam'ı yarın Rabbine, Mevlana, kainatın sahibine nasıl anlatırsın ey Müslüman? Kadının avreti var ama senin de avretin var. ''O donlarla çıkamazsın, o donlarla oynayan adamları seyredemesin. Bazıları da çıkıyorlar, diyorlar ki İmam-ı Malik'e göre caiz, yalan söylüyorlar. İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, ''Namazda adam hiç elbise bulamasa, galiz avretlerini örterse o kadarla kılsın.'' Ama erkeğin karşısına bir erkek çıkacaksa mutlaka dizine kadar üzerini kapatacak o halde çıkabilir. Bütün imamlara göre haram, gözlerimizde, kulaklarımızda bütün organ ve uzuvlarımızı haram istila ettiğinden evlerde huzur, işlerde bereket kalmadı kardeşlerim. Avret, Allah Azze ve Celle... Bunları örtün, avretlerinizi Hazreti Muhammed'e göre Müslümanca bir hayat yaşayın. Evlerde avret var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam evine bir gün birisi geliyor. Saat bin ubade rivayet ediyor. Kapıda adam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıya çıkıyor. Adam kapı açılınca tam karşısında duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Omuzlarından tutuyor, bir tarafa çekiyor. Sonra buyuruyor ki, ''Bir eve gittiğin zaman kapı açılınca tam karşısında durma. içeride avret var, kadın var. Uygunsuz halde evin içindeki kızı, kadını görme. ''Fe innemel isti'zenu min ecelin nadar.'' Eve gittiniz ziller var, eve gittiniz eskiden tokmaklar vardı. Bunlara vurulurdu, neden?'' ''Evin içinde kadın var, kız var, onları uygunsuz halde görme'' diye avrete gözlerin muttali olmasın, bakma'' diyor öğretiyor. ''Müslümanın evi mahrem kardeşlerim, Müslüman, Müslümanın evini bir casus gibi gözetleyemez, Müslüman, Müslümanın evini, hanesini kulağıyla dinleyemez, casusluk yapamaz, haneye tecavüz edemez.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. İmam Tirmiz'i rivayet ediyor. Adam diyor ki ya Resulallah ben anneme hizmet ediyorum. Annemle aynı evde kalıyorum. Annemin yanına girince odasına girince este izin almam gerekir mi ya Resulallah annem benim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki annenin yanına girerken de izin al. Peki ya Resulallah annemle aynı evde kalıyorum. Yine annemin yanına girerken anne oğlun geliyor demem gerekir mi? Aynı evdeyiz. İste'edin aleyha. Annenin yanına girerken izin al. Peki ya Resulallah annemin benden başka kimseleri yok. Anneme ben hizmet ediyorum. Annemin hizmetini ben görüyorum. Yine annemin yanına girerken izin alayım mı ya Resulallah? Hal tuhibbu an taraha uryanatan Anneni çırılçıplak görmek ister misin? buyurdular Hayır ya Resulullah deyince festazin <gülüyor> aleyha Annenin yanına girerken de izin al Asab-ı efendilerimizi Allah Resulü terbiye etmiştir kardeşlerim Onlar evlerine gelirken bile öksürürler tanahnu yaparlar Ayaklarını yere sürerler ki hanımlarını eşlerini bile Uygunsuz halde görmesinler. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın terbiye ettiği toplum, Kur'an-ı Hakim'in şu ayetine kulak verir. وَلَا Ve تَجَسَّسُوا Casusluk yapmayın. Kulaklarınız, gözleriniz, evleri, başkalarının haneleri seyretmesin. Eğer seyredecekseniz, dinleyecekseniz, Günahlarınızı dinleyin, eğer bakacaksanız kendi yanlışlarınıza bakın, ne kadar örtebiliyorsanız kardeşlerinizin günahlarını, kardeşlerinizin yanlışlarını o kadar örtün. İşte bunlar kardeşlerim, kulaklarınızı, gözlerinizi, yer ve gökleri yaratan Allah'ın talimatlarıdır. Onun peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarıdır. Bunlar ne bana ne de başka bir hocaya ait. Eğer bunlara teslim olursanız, bunlara ittiba ederseniz evinize de, cemiyetinize de saadet gelecek. Yeryüzünde ne kadar saadet, ne kadar selamet şekli varsa onlar sadece Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba etmede. Ne kadar felaket, ne kadar helaket şekli sureti varsa işte onların da onlardan korunma, kaçınma yollarının tamamını da Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tayin etti Onun tekvin ayetleri var Yere bakıyorsunuz, göklere bakıyorsunuz Bir damla suyun toprağa düşüp Oradaki tohuma, buğdaya nasıl hayat verdiğini görüyorsunuz. Buğday Hz. Adem'den beri karışmıyor. Buğday ekip arpa bitmiyor, buğday ekip mısır bitmiyor. Bu size gösteriyor ki Allah'ın kanunlarına güveniniz. Güveniniz Kur'an'ın talimatlarına. itimat ediniz Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a. Dinlemeyin, bakmayın kulaklarınız, gözleriniz kendi nefsinizi, hayatınızı muhasebe edin diyorsa, Müslümanca yaşamak istiyorsak, Allah Resulüne ittiba, mecburiyetimiz var kardeşlerim.